İmama uyabilmek için mekan birliği gerekir. Mekan birliği ya hakikaten olur, o da imamın arkasında imamı görüyorsunuzdur, onun arkasında duruyorsunuzdur, namaz kılıyorsunuz veya hükmen olur. Hükmende İmamla yine mekan birliği vardır ama örnek veriyorum şu an bazı camilerimizde olduğu gibi altlı, altlı üstlü, üstlü ve yanında bir duvar vardır ama yanındasınızdır siz. İmamın intikallerinden haberdar olursunuz rüküsünden, secdesinden ama yine de bir mekan birliği söz konusudur. Ama televizyonda mesela Kabe'de imam namaz kıldırıyorsa biz mekan birliği olmadığı için ona uymamız mümkün değil. Yani imamla cemaat arasında örnek veriyorum arabaların geçtiği bir yol bulunsa yine iktida imamı uyma söz konusu olmaz, caiz olmaz. Ve yine e, diyelim ki arada çok açık bir alanda kılınıyorsa, camide değil de açık bir alanda iki saftan fazla bir aralık söz konusuysa o zaman imamla cemaatin bir mekan birliği söz konusu olmayacağı için o zaman iktida olmaz. Özetle e, televizyonda Kabe veya başka bir yerde imam namaz kıldırıyorsa ona uyarak namaz kılamayız biz.